Melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni alemlerdeki kadınlara üstün eyledi. 33. ayette peygamberler hakkında kullanılmış olan süzük çıkarma, seçkin kılma anlamına gelen istifa fiilinin burada Hz. Meryem hakkında kullanılmış olmasından onun özel ve önemli bir görev için seçildiği ve bu sebeple ilahi lütuflara mazhar kılındığı anlaşılmaktadır. İlahi hikmet gereği dinlerin gelişim süreci Hz. Muhammed'in peygamberliği ve Kur'an-ı Kerim'in tebliği ile tamamlanmış olacaktır. Bu son mesajın bildiriminden önce insanlığın geçirdiği aşamalar içinde Hz. Meryem'e yüklenen misyonun bir benzerinin bulunmadığı dikkate alınınca bu ayette Hz. Meryem'in özelliklerine yapılan vurgular daha iyi kavranabilmektedir. İnsanlığın bir erkekle, bir kadından yaratıldığını, insanların keyfi seçimlerinin değer ölçüsü olamayacağını ve insanı değerli kılan yegane ölçütün, Allah'a kulluk iradesi ve O'nun buyruklarına teslimiyet olduğunu bildirerek, insanın insan önünde eşit sayılmasına çağrıda bulunacak olan Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına hazırlık için, erkek ve kadın cinsi arasında toplumda kökleşmiş hale gelse de haklı gerekçelere dayanmayan ayrımcılığın yanlışlığına dikkat çekmek üzere çok güçlü bir vurguya ihtiyaç vardı. İşte bu ayette Hz. Meryem'e verilen görevle iki cins arasında yaratılış özelliklerinden kaynaklanmayıp ancak güçlünün zayıfı sömürmesi şeklinde izah edilebilecek olan derin ayrıma ve bunu besleyen telakkilere esaslı bir darbe indirilmiş oluyordu. Çünkü bir kadın... İlahi iradenin bir tecellisi olarak bir erkekten gebe kalmaksızın bir erkek çocuk dünyaya getirecek ve bu erkek de yeni bir dinin tebliğiyle görevlendirilecekti. İşte Hz. Muhammed'in geleceğini bildirmekle de vazifelendirilecek olan bu peygamber, Hz. İsa, insanlığın sadece sömürünün bir parçası olarak zahiren değer verdiği durumlar haricinde kadını dışlayan, Tavır ve uygulamalarına karşı ona iade itibarını sağlayacak İslam mesajının da müjdecisi olacaktı. Ayet-i Kerime'de geçen birinci istifa fiili Meryem'in alışılmışın dışında mağbet hizmetine kabul edilmesi rızkının ilahi lütufla özel bir yoldan kendine ulaştırılması, kendisini tamamen Allah'a ibadete veren bir kul kılınması ve meleklerle konuşma mertebesiyle onurlandırılması gibi anlamlarla açıklanmaktadır. Hz. Meryem'in başka kadınlara üstün kılındığını özellikle belirten ikinci istifa fiili içinde şu açıklamalar yapılmaktadır. Babasız olarak Hz. İsa'yı dünyaya getirmiş olması, çocuğunun doğar doğmaz, konuşup çevreden gelen ithamları bertaraf eden açıklamalar yapması, kendisinin ve oğlunun bütün idrak sahiplerinin ders alacağı bir delil, bir mucize kılınması seni tertemiz kıldı. Cümlesi, değişik şekillerde farklı yaratılış özelliklerine sahip kılındığı ve benzeriyle yorumlanmışsa da, hakim görüş bu ifadenin amacının, onun kötülüklerden arındırıldığını ve özellikle Yahudilerin iftiralarından uzak olduğunu belirgin bir biçimde ortaya koymak olduğu yönündedir. Hz. Meryem'in alemlerdeki kadınlara üstün kılındığını bildiren cümleyi, bütün kadınlara üstün kılındığı şeklinde anlayan, hatta meleklerle konuşturulmasından hareketle onun Resul olmamakla beraber Nebi, yeni bir dini ve ilahi kitabı tebliğ ile görevli olmayan peygamber olduğu sonucuna ulaşan müfessirler de vardır. Buna karşılık Allah katında en yüce mertebeye sahip kadınların isimlerini bildiren hadisleri dikkate alan müfessirler, ayetteki bu ifadeyi kendi zamanının kadınlarına üstün kılındı şeklinde yorumlamışlardır. Kanaatimize göre bu ayeti yorumlarken, Hz. Meryem'le hadislerde anılan hanımlar arasında mutlak bir karşılaştırma yapmak yerine, ona insanlık tarihinde benzeri olmayan bir görev yüklenmiş olduğuna, babasız dünyaya gelen Hz. İsa'ya anne oluşuna dikkat çekildiğini ön plana çıkarmak, daha uygun olur. Bazı müfessirler Meryem Suresinin 17. ayetinden Hz. Meryem'le konuşanın Cebrail olduğu anlaşıldığı için burada çoğul olarak kullanılan melaike kelimesiyle de Cebrail'in kastedildiğini söylemişlerdir. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda